<gülüyor> Bir zamanda İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti. Bir takım putları ilah mı ediniyorsun?". Şüphesiz ki ben seni ve kavmini apaçık bir dalalet içinde görüyorum. Böylece birliğimizi delil getirsin ve katî olarak iman edenlerden olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu İlahi tasarrufatın açıkça göründüğü cihetini de gösteriyordu. derken İbrahim üzerini gece karanlığı kaplayınca bir yıldız gördü ve kavmine bu Rabbimdir öyle mi dedi ancak bir süre sonra o yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Daha sonra gecenin bir vaktinde doğmakta olan ayı görünce bu Rabbim'dir öyle mi dedi. Sonra o da batınca yemin olsun ki eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse dalalete düşen kimseler topluluğundan olurum dedi. <gülüyor> ''Ettale ya kavmi inni beni, inni ma Nihayet doğmakta olan güneşi görünce ''Bu Rabbimdir, öyle mi? Bu daha büyüktür.'' dedi. Fakat o da batınca ''Ey kavmim, bilin ki doğrusu ben sizin Allah'a ortak koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım.'' dedi. <gülüyor> Şüphesiz ki ben Hanif Hakka yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan var edene çevirdim ve ben sizin gibi müşriklerden değilim <gülüyor> أجده قل له قال İslami onunla tartıştı. Onlara dedi ki beni gerçekten hidayete erdirmişken Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Ben sizin ona Allah'a ortak koşmakta olduğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bana bir şey dilemesi müstesna. Rabbim her şeyi ilmen kuşatmıştır. Hiç ibret almaz mısınız? Ve kayfa akhafu ma ashraktum la takhafuna annakum ashraktum annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana fa ayyul fariqayn ahqqu hem Size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri gerçekten siz Allah'a şirk koşmaktan korkmazken ben şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Öyleyse iki taraftan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız hadi söyleyin. <gülüyor> İman edip de imanlarını bir zulme, şirke bulaştırmayanlar var ya, işte onlar için ebedi azap korkusundan emin olmak vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. <gülüyor> rabbeke hakimun alim bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz şüphesiz ki Rabbin hakim her işi hikmetli olandır alim her şeyi hakkıyla bilen ve yaqub hedayna ve biz ona İbrahim'e İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik. Her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun İbrahim'den sonra gelen zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete erdirmiştik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırır. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa, İlyas, yı, Yahya yı, İsa yı ve İlyas kullun minel salihim Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete erdirdik. Her biri salih kimselerdendir. Ve İsmail ve İlyas'a ve İmusa ve Lut'a ve kullen fadzalna alel alemin İsmail'i, Elyas sağı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirdik. Her birini alemlere üstün kıldık. <gülüyor> Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık. Onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola hidayet ettik. min ma İşte bu yol Allah'ın hidayetidir. Kullarından kimi dilerse hikmetine binaen kendi lütfundan onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler, ameller kendilerinden kabul edilmez, boşa giderdi. اُولَٰئِكَ <gülüyor> İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Fakat bunlar, o müşrikler, onları, o peygamberleri inkar ederse, artık muhakkak ki biz, onları inkar eden kimseler olmayan bir kavmi, muhacir ve ensarı, ve nice ehli imanı onlara iman etmeye bekil kılmışızdır. hıdır İşte onlar o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Muhammed artık sen de onların yoluna tabi ol. De ki ben ona Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler ve bütün asırlar için bir nasihattir. وَمَا <gülüyor> del insanlar Yahudiler Allah hiçbir insana bir şey indirmedi dediklerinde Allah'ı onun şanına layık bir surette hakkıyla takdir edemediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve bir hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu, Tevrat'ı kağıtlara yazıp bir kısmını açıklıyorsunuz. Muhammed'in sıfatları gibi bir çoğunu da gizliyorsunuz. Bununla beraber sizin de atalarınızın da bilmediğiniz şeyler size Kur'an'da öğretilmiştir. Ey Resul, sen Tevrat'ı da Kur'an'ı da Allah indirdi de. Sonra onları bırak. Daldıkları batıl içinde oynasınlar. Ve bu kitabın zelma huvarıkı, mücaddıqlı dibi binadayı, mücaddıqlı dibi binadayı. Ve lütuf <gülüyor> onunla kua, ve Ve lütfü onunla ve manhulma. Ve lütfü onunla kua, ve Ve işte bu Kur'an mübarek, kendinden önce gelen kitapları tasdik edici, bir de şehirlerin anası olan Mekke'nin ahalisini ve etrafındaki kimseleri korkutasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, o Kur'an'a iman ederler ve onlar... Namazlarına devam ederler. وَمَنْ أَظْلَمُ نِمَّا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَوْسِلُ مِثْلَ ما Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahyolunmadığı halde bana vah yolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri ölümün şiddetleri içinde can çekişirken bir görsen ki melekler can alıcılar olarak ellerini uzatmışlar onlara. Çıkarın canlarınızı. Allah'a karşı hak olmayanı söylüyor olduğunuzdan ve ayetlerine karşı büyüklük taslamakta bulunduğunuzdan dolayı bugün aşağılayıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız derler. <gülüyor> ان دoşun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize mal ve evlatsız olarak ve çıplak bir halde teker teker gelmiş. Ve dünyada size verdiğimizi sırtlarınızın gerisine bırakmışsınızdır. Ve hakkınızda, ibadetlerinizde gerçekten Allah'a ortak zannettiğiniz şefaatçilerimizi de beraberimizde göremiyoruz. Gerçekten aranızdaki bağlar kopmuş ve şefaatçi zannetmekte olduğunuz şeyler sizden kaybolup gitmiştir.